Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nesta'ufiruhu Ve n'audu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina Men yehdihillah felamudillela Ve men yudlil felamudillela Venessadu Allah ılla Allah, Vahdəhu, La Şediği La. Venessadu Ana Muhammedan, Abdühu Varsöle. Amma bayad, اما Allah, İttakul Allah ve Atiyyu, İnnallah Mâl Lâzîn İttakû, Vâl Lâzîn Hüm Muhsenûn. Kâl Allahü قال Azza ve Jel, Fi Kitabihi L-Kerîm, Awt Bilâhi Mîn Şeytanî ve la te akilu amwalikum بينكم بالباطل فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى في آيةٍ أخرى استوزب الله يا يهلاذين آمنوا إنَّ الْخَمْرَ وَالْمَيْسَرَ وَالْأَنْصَابَ وَالْأَزْلَامَ رِجْسٌ مِنْ أَمْلِ الشَّيْطَانِ فَإِشْتَنِبُوهُ fale antum muntahun. Sadakallahul Azim. Okumuş olduğum ilk ayette Bakara Suresi 188 ve Nisa Suresi 29. ayetlerde aranızda mallarınızı haksız yere haksız sebeplerle batıl yollarla yemeyin buyruluyor. İkinci okuduğum iki ayet-i kerimede ise ey iman edenler içki, kumar, putlar fal okları, şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan, içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Maide Suresi 90 ve 91. Ayetler. Sevgili kardeşler, kumar nasıl sonuçlanacağı önceden belli olmayan ihtimalli bir şeye bağlı kalarak mal vermek veya almak demektir. Adı ne olursa olsun bu özelliği taşıyan para veya mal karşılığı oynanan her oyun ve ortak bahis kumardır. Kolaylıkla mal çarpmak veya çarptırmak olduğu için Kur'an'da meysir denilen kumar, kolaylık anlamındaki yüsür kökünden gelmektedir. Kumar, insana yaratıcısını unutturan, namaz kılmaktan alıkoyan, tembelliğe sürükleyen, çalışma gücünü yok edip, insanlar arasına kin ve düşmanlık saçan haksız bir kazanç yoludur. Fert ve toplum hayatında unutulmaz yaralar açan, kumarın her türlüsü İslam dininde kesin bir şekilde haram kılınmıştır. Tavla satranç, dama, iskambil, tenis, bilardo gibi oyunların ve benzerlerinin hepsi kumar amacıyla oynandığı ve bunlarla kazanç elde etmek istenildiği takdirde kumar hükmünde olduklarında şüphe yoktur. Hz. Peygamber'in tavlayı yasaklayan ve İslam hukukçularının çoğunluğu bu hadislerdeki genel yasaklamaya bakarak kumar amacı olsun veya olmasın tavlanın caiz olmadığı vurgulanmıştır. Bazı alimlerin kumar dışında oynanırsa cevaz verildi, verdiği de e, bir vakadır. Dama ve satranç gibi e, oyunlarsa e, şans faktörü fazla girmediği için e, bazı şartlarla caiz görülmüştür. Sonuç olarak kumar amacı olmaksın, sadece dinlenmek, eğlenmek, sev kalmak için oynanabilen oyunların da mübah olabilmesi için şu şartlara riayet edilmesi gerekir. Bir, namazın geçmesine veya gecikmesine yol açmamalı. Düşkün hasta olup yani e, triyakisi olup çokça zamanını bununla harcamamalı. İki, hiçbir menfaat beklememeli, kum kumara alet etmemeli. Yani yenen şunu kazanacak, yenilen bunu verecek gibi bir karşılık olmamalıdır. Oyun sırasında 3- Oyun sırasında dilini kötü ve boş sözlerden korumalı, rakibe veya ortalığa çirkin sözler sarf etmemeli. 4- Normal dinlenme ve eğlenme ölçülerini aşarak vakit israfına yol açmamalıdır. Evet. Piyango, kazı kazan, işte hemen kazan filan diyorlar, cadı kazana mı diyor kimi de sayısal, spor toto, loto, altılı ganyan, yok iddia, müşterek bahisler gibi düzenlenen ve oynanan oyunlar da nedir? Hepsi kumardır. Bunlar daha büyük kalabalıkların oynadığı, milli piyango gibi bazılarını devletin oynattığı ve bundan para kazandığı kumar çeşitleridir kumarın bütün unsurlarını bu saydıklarımızda içine almaktadır. Bunlardan bazı e, hayır kurumlarının yararlanması İslami açıdan herhangi bir mazeret teşkil etmez. İslam kumarı kesin olarak yasaklamış, haram kılmıştır. Bunu yaparken belli bir şeklini kastetmemiş, mana ve neticesini hedef almıştır. Hangi alet ve metotla oynanırsa oynansın, oyunun önceden belli olmayan Sonunda taraflardan biri veya birkaçı kar ya da zarar edecekse kumar gerçekleşmiş olur. Mesela birçok kişi aralarında para toplayıp çekilecek kura veya yapılacak yarışma gibi bir çekilişin sonunda içlerinden bir kısmı buna sahip olacak, diğerleri kaybedecekse bu kumardır. Hatta avucuna bir şey alıp karşısındakine tek mi çift mi gibi soru sorup eğer doğrusunu bilemediyse onun kaybettiği, kendisinin kazandığı bir durumda kesinlikle bir kumar hükmüne girer. Kumarın haram kılınmasında nice hikmetler vardır. Bunlardan bazılarını sayarsak Müslüman hayat ve kazancı şansa ve tesadüfe değil aldığı tedbir ve verdiği emeğin sonucuna bağlamalı. Başkasının malı haramdır. Bunu almanın yolu ticaret gibi normal bir yolla el değişimiyle veya bağış gibi unsurlarla olur. Kumarsa kesinlikle haksız bir kazanç yoludur. Kaybeden verdiğine razı gözükse bile kalbinden üzüldüğü ve kazanana kin ve düşmanlık duyduğu şüphesizdir. Yine kaybeden kazanmak kazanan da bu zevki yeniden tatmak için tekrar oynarlar ve bu hal giderek alışkanlık kazandırır, kişiyi kumarbaz yapar. Kumar, ibadetlere engel olur. Kumarın zararı, sadece bireylere, oynayanlara has kalmaz. Topluma da sirayet eder. Üretime katılmayan, işsiz, güçsüz, kumar oynamakla vakit öldüren kimselerin çoğalmasına sebep olur. Nice aileler bundan zarar görür ve insanın ahlakı kumar sayesinde ifsad olur. Her türlü kötülüğün kaynağının cehalet olduğu bir gerçek, cehaletle savaşmak için ilim de şart ve toplumu eğitip yetiştirmek için okullar gerekir. Esas görevinin lügat ve dini terim anlamıyla cehaletle savaş olması gereken okullar, toplumların her çeşit hayırlı, faydalı olan hususları bilip bunları yapacak ve her çeşit şer ve zararlı olan şeyleri tanıyıp bundan kaçınacak insan yetiştirecek, müesseseler olmalıdır. Ama gelin görün ki, cahili düzenlerin eğitim kurumları da cehaletle savaşıp kişileri eğiteceği yerde diplomalı cahil yetiştiren, dinine ve değerlerine düşman hale getirilen yerler olabilmekte, bireysel ve toplumsal fesat ve ahlaksızlık yuvası haline gelebilmektedir. Okul kapılarında uyuşturucular rahat bir şekilde pazarlanabilmekte Okuldaki çocukların altyapısı buna hazır hale getirilmektedir. Uyuşturucu kullanılanların önemli bir kesimini maalesef liseli gençler oluşturduğu gibi içkiye özellikle biraya başlama yaşı ilk öğretim öğrencileri yaşına inmektedir. Okulların yakınlarında sigara bira gibi zararlı ve alışkanlık yapan maddeler en fazla sürümü olan pazarı oluşturmaktadır. Kahvehane, atari salonları, internet salonları gibi yerlerin müdavimlerinin önemli oranı maalesef öğrencilerden oluşmaktadır. Günümüzde nice sporun kumara alet edildiği rahatlıkla görülmektedir. At yarışları, asli yapısıyla belki masum, meşru ve güzel bir spordur ama günümüzde hemen hiç kimse, at yarışlarını spor tarafıyla e, önemsememek de bu, bu tarafıyla meşgul olmamaktadır. Bu spor dalı tümüyle kumar aracı olarak görev yapmaktadır. Altılı ganyan gibi atlarla insanlar spor adıyla kumarbaz yapılmaktadır. Yine spor toto noto gibi futbol maçlarıyla ilgili tahminler, kumar olarak değerlendirilmektedir. Piyango, sayısal spor toto, loto, altılı ganyan, müşterek bahis gibi şans oyunları denen değişik atlarla icra edilen bu kumarlarda devletin teşviki ve halkını kumarbaz yapmak için gayretlerini unutmamak gerekir. Vatandaşının karnını doyuramayan ve hatta onu soymak için binbir hile ve dayatma içindeki düzenin açlık ve sefalet denizine attığı vatandaşına yardım mahiyetinde sarılsınlar diye uzattığı yılandır şans ve kumar oyunları. Düzenin ve gayri İslami çevrenin kurbanı halk içinde göz kırpan, işveli ve nazlı dilberdir. O kaçtıkça halk devamlı koşar, habire yakalamak için ömür tüketir.'' Sadece ömür değildir tükenen, umut, para, Allah'ın hududu, izzet, dava, ideal ve cennet adaylığı da tükenen hususlardandır. Vatandaşını her çeşit zararlı unsurlardan koruma görevi olan düzen, vatandaşını kumarbaz yaparak onların sırtından para kazanmanın keyfini çıkartır. Türkiye Cumhuriyeti'nde kağıt üzerinde kumar yasak. Gerçekten yasak mı? külesi geliyor insanın. Herkes biliyor ki en büyük kumar var devlet. Evet, halkını kumar gibi kötü alışkanlıklardan koruması gereken devlet kumardan yılda 15 milyon pardon affedersiniz, yılda 15 milyar para kazanıyor. Daha doğrusu halkını kumar adıyla soyuyor. Muhalif partilerin yeşil sermaye diye çattığı devletin en önemli sermayesi bu kara para, kapkara sermaye. Ekonomiyi her geçen gün daha problemli hale getiren yöneticiler, almayı biliyor, vermeyi değil. Halkından vergi almayı iyi bilen, emeklilerine enflasyon kadar artışı çok gören ve yeterli maaş verme konusunda durumumuz el vermiyor diye dert yanan hükümetler, izlediği politikalarla halkı her yıl daha fazla kumara sarılmaya yönlendiriyor. Şans oyunları için halkın cebinden bir yılda 15 milyar 400 milyon para çıkıyor. Şans oyunu denildiğinde genelde milli piyango bileti çekilişleri gündeme gelir. Milli piyango idaresi sadece milli piyango bileti satıyor değil. Milli piyango çekilişi yapmıyor sadece. Hemen kazan, sayısal loto, şans topu, on numara, süper loto, daha bilmediğim başka şans oyunları da düzenliyor. 2017 yılında Milli Piyango İdaresi'nin çeşitli atlarla kumardan kazandığı para açıklandığına göre 3 milyar 178 milyon lira. Bunun bir milyara yakını milli denilen piyangodan elde edilmiş. Tuz yiyecekleri kokmaktan korur. Tuz kokarsa o yiyeceklerin hali ne olur? Devlet insanları hırsızlardan, kum, kumarbazlardan korur devlet hırsız ve kumarbaz olursa o toplumun hali ne olur? Allah bu devlete zeval vermesin diye dua edenlerin bu dualarını da diğer dualarını da Allah kabul eder mi zannedersiniz? İnternet sitelerinden niceleri halkı kumara alıştırmak için tuzaklar kuruyor kandıracak gençler arıyor ve buluyor da devlet kağıt üzerinde kumarı yasaklamakla yetiniyor ama bütün bu kumarlardan vergi almasını çok iyi biliyor. <gülüyor> Halk, evine ekmek götürmekte zorlansa da sigaraya, kumara yatıracak parayı bulabiliyor. Bulabiliyor ki, devamlı oraya abone olmuş gibi paralar yatırabiliyor. Bu hale gelen vatandaşı kandırıp umut satmak da ona hizmet etmekle görevli düzene düşüyor elbette halkın cebinden çıkan bu paraların yarısından çoğu devlete gidiyor. Diğer kalanlar da Ahmet'in parası Mehmet'e, Mehmet'inki Hasan'a. Kumar ve vebalini de kazanan ve kaybeden herkes sırtına yüklenirken, psikolojik, sosyal ve daha önemlisi din yönüyle kaybeden de hep halk oluyor. Dolaylı ve dolayısız bunca vergi vermek yetmiyor mazlum halka. Bir de bu tür kumarlarla kumarlarla enayi vergisi ödüyor. Cehalet vergisi veriyor. Dünyada huzursuzluğu, ahirette cehennemi dişinden tırnağından artırdığı çocuklarının da hakkı olan parayla satın alıyor. Ne kötü bir alışveriş bu. Ayetin dinlersek şu şekilde ifade edilir. İşte onlar hidayete karşılık dalaleti satın almışlardır. Ancak onların bu ticareti kazanmamış Kendileri de doğru yola girmemişlerdir. Bakara 16. Bu milyar liraların içine vergisi verilmediği için yasak kabul edilen kahvehane ve gayri resmi kumarhanelerde oynananlar dahil değil. Alıp satacak bir şey kalmayan gariban insanların umut tacirliği yapan, onlara umut satarak sukutu hayaller içinde başka ciddi meseleleri düşünemeyecek hale getirdiği müstazaf yığınlar, düzenin eseridir doğru ama bu oyuna gelen halkın hiç mi kabahati yok hatta bunlara seyirci kalan Müslümanların davetçilerin ve tebliğcilerin sevgili kardeşler milli piyango denilen piyango artık sokaklara caddelere ayaküstü her yere şamil oldu niye çok önemli bir gün geliyor Hristiyanların kutsal kabul ettiği Noel günleri Kur'an millet kelimesine hangi anlamı verir belki bilirsiniz Kur'an'da millet kelimesi sadece din anlamında kullanılır Milleti İbrahim'e Hanife İbrahim'in dini Hanif idi ayetinde olduğu gibi Millet din demektir milli de dini demektir Kur'an kavramı olarak milli piyango, dini piyango, dini kumar demektir. Sen ne misiniz ki çok yanlış bir kullanım. Öyle mi? Ben öyle düşünmüyorum. Çok doğru bir ifadedir bu. Milli yani dini piyango. Kapitalizm de bir dindir çünkü. E, batıl uydurma bir din. Düzenin dinlerinden biri. Bu dinin de zekata alternatif bir ayini olmalı diye düşünmüşler ve dini kumar çıkmış ortaya. Böyle dine, böyle bir ibadet. Ali'nin parası veliye gidiyor sanılsa da aslında bu kumarbaz parasında aslan payı, daha doğrusu sırtlan payı devlete gider. Düzene gider. Kapitalist düzene milli kumarbazlık yakışıyor mu dersiniz. Bu soru sorulur. Milli Piyango İdaresi bir yıl içinde 96 milyon 600 bin adet bilet basıyor. 96 milyon. Sadece yılbaşı için bu 37 milyon civarında bilet basıldığı belirtiliyor. Biletlerin bugün itibarıyla yılbaşı biletlerinin 11 milyon adedinin satıldığı belirtiliyor. E, piyango idaresinde de e, bilet kalmamış e, halkın isteği ise e, %120 oranında talep olduğu belirtiliyor. Şu anda Milli Piyango İdaresi e, bunun sıkıntısını yaşıyormuş. Kriz ortamında 83 milyonluk ülkede 90 milyondan fazla piyango bileti satılıyorsa gerisini siz düşünün. Krizin sebebini de sonucunu da. Evet. Yılbaşı denilen böyle kutsal günlerde, böyle kutsal sayılan kumarlar, tüm gerçek kutsallara savaş açan, batı ve batı düzenleri için muska ve madalya görevini yapıyor. Halkın umurunda bile değil haramlar. Para gelsin de nereden, nasıl gelirse gelsin. Duası veya bedduası, garibanın türküsü olmuş. Milli piyangonun haram olduğunu bile bilmeyen Müslümanlar var deniliyorsa iki kere eyvah demek düşüyor bize ve iki misli gayret. Evet, Müslüman mahallesinde salyangoz satmak diye bir tabir vardı. Tabi Müslüman mahallesi kaldı mı ve piyangodan daha büyük salyangozlar olur mu? Hep soru işaretidir bunlar. haramlarla mücadele etmesi gereken e, e, insanların çok daha farklı şeylerle mücadele ettiğini devletin ve düzeninse insanları gerçekten kumara yönlendirip zorladığını halkın sırtından e, kumar bas parası olarak e, işte 15 milyar para aldığını tekrar e, hatırlamaya çalışalım İnsanlar arasında düşmanlığı, kini sokan, Allah'ı zikirden ve namazdan alıkoyan, her çeşit kumar ve gayri meşru eğlenceyi yasaklayan Rabbimize hamd ve şükürler olsun. Pragmatist ve kapitalist tuzaklara düşmeyerek helal yol dışında e, herhangi bir şeye müracaat etmeden geçimini Müslümanca helal şekilde temin eden ve kazandığı paraları resmi ve gayri resmi kumar masalarında tüketmeyen, beden ve ruh sağlığını koruyan, imanını hiçbir düzene ve kaydı İslami anlayışlara kaptırmayan Müslümanlara selam olsun. Her günümüzü Allah'a ibadet bilinci içerisinde, her günümüzden hesaba çekileceğimiz bir anlayışla değerlendirir ve Müslümanca yaşarız, Müslümanca vefat ederiz. Ela, inna ahsen kelam Kema ve ablağın nizam, kelamullahiül-malikül-azizül-alam, kama kâl Allahu Teâlâ ve Taâlâ fil-kelam, ve izâkur el-Kur'an festemi ola, bence tola, aleküm turhamu. Awwâbillâhi min ash-shaytanir ražim, İsmiillâhiirraḥmâniirraḥîm, inna dînâ